Elfoja. Tango'nun büyülü kutusu. Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu. Merhabalar sevgili dinleyiciler, bugün 16 Ağustos 2019, Açık Radyo 94.9'da El Foege programına hoş geldiniz. Bugün El Foege'de bir milonganın izlerini süreceğiz. Milonga bir Güney Amerika müzik türü olmakla beraber, tangonun köklerinde yer alan, tangoyu etkileyen müzik türlerinden, folklorik müzik türlerinden bir tanesi olmakla beraber aynı zamanda tango gecelerine de verdiğimiz isim. Yani milonga dediğimiz şey aslında insanların bir araya gelip e, tango yapmak için, dans etmek için bir araya geldikleri gecelere ya da eventlere e, verilen isim aynı zamanda. Acaba buralarda neler oluyor, neler bitiyor, bir milonga nasıl akıyor, bir milonga da ne tarz müzikler çalınıyor, ne tarz müzikler çalınmıyor, ne oluyor ne bitiyor. Bugün bunların izlerini süreceğiz. Libertella'nın, Jose Libertella'nın e, Lapunyela'da yorumuyla başladık. Lapunyela'da. O bahsettiğimiz müzik türü olarak farklı olan e, milonga'dan iki zamanlı, bu hareketli türden bir örnekti. Çok e, tipik bir milonga'dır La Puniada ama bu sefer José libertal José Libertalla ve e, Isu Quinteto Gloria, yani kendi beşlesiyle olan yorumunu dinledik. Muhtemelen 1967 Japonya. Kaydıydı. E, Jose Liberella birçok orkestra ile birlikte çalışmış bir bandın Daha sonra kendi beşlisiyle de böyle e, kayıtları ve konser turlerleri var. La adayı, bu milongayı onunla, onun yorumundan dinledik ve bugünkü programımıza bununla başlamış olduk. Şimdi milonganın anlamını e, dans türünden, müzik türünden bu tango gecesi. Anlamına doğru taşıyıp bir tango gecesine doğru gidiyoruz. Bir tango gecesine başladığımız zaman muhtemelen klasik bir tangoyla e, tango havasına bürünmeye başlıyoruz. Şimdi orkestra tipika Victor'dan geliyor. Ventarron. estampa, sos el malevomentado mentado de lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón, quien te iguala por tu rango en las canyengues quebradas del tango, en la conquista de los corazones, si se da la ocasión. Orkestra Tipika Victor'dan dinledik. Venterron, e, vokalde Alberto Gomez vardı. Orkestra Tipika Victor aslında Victor Plak Şirketi'nin bir dönem kurduğu orkestranın adı. ve Farklı farklı insanlar, farklı farklı dönemlerde e, yönetmişler orkestrayı. 1932-35 yılları arasında Adolfo Carabelli e, yönetiyor. Ve bu kayıt e, vokaldeki e, Alberto Gomez'in söylediği Venterron kaydı 1933 kaydıydı. E, El Fuege'de bugün Milonga'dan bahsedeceğiz. Milonga'nın kelime anlamı iki farklı e, şekilde ayrışıyor birbirinden. Bunları e, Bunlardan da bahsedeceğiz ama bunlarla ilgili yorumlarınız ya da sorularınız olursa bize sosyal medya hesaplarımızdan Instagram'da el alt çizgi Fuege ya da Facebook'taki el Fuege. El fue sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ya da sorularınızı bize aktarabilirsiniz. Programın ilk sorusu teknik masadaki arkadaşım sevgili Feryal'dan geldi. Milonga bizler de ilk başta tango dünyasına girdiğimiz zaman şaşırmıştık. Hem tango gecelerine verilen isim bunu tango gecesi diye de sınıflandırmamak, sınırlandırmamak lazım. Gündüz de olabilir aynı şey ama bu tango aktivitelerine yani dans etmek için bir araya gelin bir araya gelinen o etkinliğe verilen isim hem de e, bir Güney Amerika dans müzik türü aslında tango kendi içerisinde e, üç farklı alt türü barındırıyor tango dediğimiz dört zamanlı bu dört dörtlük az önce dinlediğimiz gibi e, daha stabil ritimde olan tangolar. Dört zamanlı olanlar milonga dediğimiz daha iki zamanlı biraz daha ritmik yapısı kendisinden diğer tangolardan ayrışan bir yapıya sahip olan daha ritmik bir e, havada milongalar var iki zamanlı bir de valsler var aslında valsler de tango türü içerisinde e, yer alıyor. Vals dediğimiz yine üç zamanlı bildiğimiz vals ama tangodaki icrası yorumu biraz daha farklı o yüzden onlarda tango vals diye geçiyor. Bu Milonga ile ilgili özellikle bu ritmik farkı programın ilerleyen saatlerinde dinleteceğim milongalarla hissettirmeye çalışacağız. Ama şimdi milongayı bir tango gecesi konsepti olarak ele alırsak bir tango gecesi nerede başladı, nasıl başladı? insanlar öğlen belki de tango gecesine yani milongaya gitmeye karar verdiklerinde aslında o milonga herkesin içinde yavaş yavaş başlamış oluyor. Belki işlerimizi ona göre biraz daha... ...erken bitirecek şekilde ayarlıyoruz... E, ...yapacağımız organizasyonları ona göre yapıyoruz... ...eğer birileriyle arkadaşlarımızla birlikte gideceksek... ...onlarla haberleşiyoruz, iletişim kuruyoruz... ...ve aslında milonga günün çok da erken saatlerinde... E, ...başlamış, bizi sarmaya başlamış oluyor... ...ondan sonra akşam oraya gittiğimiz zaman... ...saat e, kaç olursa olsun... ...ilk başta bir milonganın havasına girme durumu oluyor... ...o da oradaki çalan müziklerle... ...esasında bizi kendi dünyasına alıyor... Ben uzun bir süre sadece müzik dinlemeye gitmiştim. Sonuçta Milonga'ya çok farklı e, amaçlarla gidilebilir. Orası bir sosyal ortam. Ben çok uzun zaman sadece müzik dinlemeye gitmiştim ve o müzikler beni büyülemişti. O müzikler de gecenin başından sonuna doğru farklı renklere bürünüyor. İlk başlarda genelde biraz daha klasik tangolar var. Biz de bu havayı e, biraz size hissettirmek için yine klasik tangolarla başladık. Yine klasik dönem yani Gardia... Vieja dönem tangolarından bir tanesiyle hemen devam edelim. Tigre Viejo geliyor Frecet Orkestrası'ndan. Tigre Viejo, dinledik Osvaldo Frese de orkestrasından. Bugün 16 Ağustos 2019 ve bu kayıt Tigre Viejo, Osvaldo Frese de orkestrasını yaptı. Bu kayıt 16 Ağustos 1934 yılında. Yani yıllar evvel bugün kaydedilmiş aslında ve bu bu tangoyu hemen her milongada belki de duyarız. Zaten bunu bu bilindik milongaları duyduğunuz zaman aslında çok başka bir his oluşmaya başlıyor. Bir milongero veya milongera için. Milongero da ya da milongera erkekler için milongero, bayanlar için milongera deniyor. Bir milongaya giden daha doğrusu milongalara gidip dans eden o sosyal dansçılara için kullanılan bir tabir. Bugün böyle bir tango litle terminolojisini jargunundan da ister istemez bahsetmek durumda kalıyoruz tabii. E, tango gecelerine gidip dans eden e, kimselere milongero ya da milongera diyoruz. Eğer bir milongeroysanız, e, işte hazırlandınız gün akşam üzeri çıktınız evinizden e, ve o mekana doğru gittiniz, işte ilk başta sizi bu tarz bir tango karşılıyor sesiyle. Önce tangonun sesini duymaya başlıyorsunuz. Mekan her ne olursa olsun çok farklı mekanlar olabilir. E, çok farklı farklı tarzda yerler olabilir ama e, yaklaştıkça o mekana bu e, milyon bir tango sesi duymaya başladığınız zaman tamam evimdeyim. Hissi insana gelmeye başlıyor. Ben bunu özellikle yurt dışında e, daha yeni gittiğim zaman kimseyi tanımadığım zamanlarda e, bir e, tango camiasıyla... Ee, şehre ya da kente merhaba demek istediğim zaman çok net bir şekilde hissetmiştim ee, Bir taksiye bindim işte oradaki milongalardan bir tanesinin adresini e, gösterdim Ve milyonga'ya gittim hiç kimseyi tanımıyorum şehri bilmiyorum ee, Paris'ti yanlış hatırlamıyorsam ee, hiç bilmediğimiz bir şehir Ve gece tabii e, şehrin merkezinden uzaklaşmaya başladığınız zaman o milyonga'nın yeri de öyleymiş ee, ürkütücü sokaklara, arka sokaklara dalabiliyorsunuz biraz. Ee, ki bu da hani Tangu'nun çıkışı e, itibariyle de sizi başka bir havaya doğru çekmiyor değil. Ama birazcık eğer çok yabancıysanız ürperiyorsunuz. Ee, arka sokaklara girdik, sokaklar ışıksızlaştı, sessizleşti. Ee, sadece tanımadığınız bir taksiciye güveniyorsunuz aslında. Ve bir anda böyle e, ürkmeye, ürpermeye başlıyorsunuz. Ne zaman ki e, Arabayı durdurdu. İşte söylediğiniz mekan burası dedi. Şimdi böyle sokağın ortasına beni indirecek hiçbir şey bilmiyorum. Hiç kimseyi tanımıyorum. Başıma ne gelecek diye bir kapılıyorsunuz. Arabadan indiğiniz zaman sokaktan tek duyduğum ses uzaktan gelen bir tango sesi oluyor. Ve işte o anda tamam evimdeyim diye hissediyorsunuz. Eğer bir million oysanız yani Şöyle bir tango sizi karşılamış olabilir. Francisco Lomut Orkestrası'ndan dinliyoruz. Amada mía Y extasiarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas Que ya todo terminó Y es inútil remover La ceniza de un amor una vez más estoy tan triste y no puedo recordar porque te fuiste quiero verte una vez más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en mi rincón más tranquilo moriré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 Yeniden merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri 94.9'da El Foyce programındasınız. Bugün Milonga'dan bahsediyoruz programda. Programın başında La da adlı klasik bir milonga ile başladık. Bu milonga özellikle zaten onlar selamı almışlardır ama... Bu tatil gününde bu bayramdan yeni çıktığımız ve hala birilerinin tatillerini devam ettirdiği ya da hatta yeni başlattığı bu yaz gününde bizi radyosu başında dinleyen bütün tango sevenlere özellikle de ayrı denizlerin kıyılarında bizleri dinleyenlere gelmiş olsun. Bugün Milonga'dan bahsediyoruz ve eminim ki oradaki oralardaki Tangero'lar, Tangeralar Bizle birlikte bu müziklerle birlikte deniz kıyısında belki de dans ederek küçük bir milonga havası yaratıyorlardır. Buradan e, tüm deniz kıyısında bizi dinleyen dostlara selam olmuş olsun. Bir milonga gecesinden bahsediyorduk. E, bir şekilde o milongaya vardıktan sonra milonganın kapısından girdikten sonra sizi çok başka büyülü bir atmosfer aslında bekliyor oluyor. Orada birçok insan kimileri oturmuş sohbet ederken, kimileri tek başına oturup pisti izler, müziği dinlerken, kimileri gözlerini kapatıp şarkıya eşlik ederken, kimilerini ise dans ederken görmeye başlıyorsunuz. Her yerde olduğu gibi orada da oraya gelen herkes ayrı bir dünya, ayrı bir hikaye ve oradaki tango müziğiyle buluşmuş, tango sevgisiyle bir araya gelmiş ve e, ortak... Dertlerini, duygularını paylaşmaya ama konuşarak ama dans ederek ama hiçbir şey yapmayarak paylaşmaya başlamış insanları bir arada görüyorsunuz. Şöyle bir gözlediğiniz zaman bir sürü hikayenin aslında o anda herkesin kendi kafasında yaşadığını hissetmeye başlıyorsunuz. Ve müzik de buna eşlik etmeye başlıyor. İşte bir milonga kapıdan girdiğiniz anda gerçekten başlamış da oluyor böylelikle. Bir milongada çalan müzikler sadece işte dediğimiz gibi tangodan ibaret değil. Mutlaka birkaç tango sonra ki bunlara da tandalar adı veriyoruz. Dört parçalık bir sete bir tanda deniyor. Bunlar o dört parçanın bir ortak noktası oluyor. Bu ortak nokta ekseriyet ortak duygu ortak mod, ortak müzikal hava olmasına tabii ki dikkat ediliyor ama bunun yanı sıra aynı orkestradan mümkünse aynı orkestranın orkestranın aynı dönemde yaptığı kayıtlardan ki bu da tabii moda etkileyen şeylerden bir tanesi ve eğer ise aynı e, vokalistin söylediği e, dört parçalık seti bir tanda diyoruz ve eğer iki tanda tango çalındıysa iki tandanın sonunda bir wise tandası duyuyoruz. Wise tandaları biraz daha ee, kısa olabiliyor. O yüzden üç parçalık olabiliyor. Ama e, mutlaka iki tando'dan sonra bir vayz duyuyoruz ki bu da e, atmosferi, müzikal ritmi gecenin ritmin esasında değiştiriyor. Bu sebeple şimdi e, bir vayz dinleyeceğiz. E, Angelis Orkestri sırasından geliyor. son yine damaz. <gülüyor> Quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad No despiertes y si vives soñando Y en tu mente y torrente de sol Si en tus sueños se enciende suspiro Que te cercan y acallan tu voz Soñar y nada más con un mundo de ilusión Soñar y nada más con un querer arrobador Soñar que tú eres y vive para ti, soñar siempre soñar que dicen que en es triste despertar, soñarina nada más. Con noche de de cantando amor y beatitud. Volar a de divino resplandores, en esa eternidad vivir un ideal, soñarina nada más. Ni nada, Bir vals dinledik. Ee, Son yarın edamaz. Angliz orkestrasında e, Carlos Dante ve Julio Martel seslendirdiler. 1943 tarihli bir e, tangoydu. Bu bir tango vals'ti. Bir milonga gecesinde birkaç tango. Tango tandısı ardından bir vals mutlaka geliyor ki gecenin ritmi, gecenin atmosferi değişsin. Bugün artık tabii tango gecelerini, atmosferini, müzikal ruhunu DJ'ler, tango DJ'leri yönlendiriyor. Bu anlamda gecenin havasını e, koklayarak havayı, havanın rengini değiştiriyorlar. Atmosferi yönlendiriyorlar aslında. Gecenin bütün enerjisini onlar yönlendiriyor oluyorlar. E, dolayısıyla e, onların da bir çalma prensipleri var ki bu tabi DJ'den DJ mutlaka değişse bile yavaş yavaş DJ'lik geleneği haline gelmiş bir takım şeyler var. Bu bahsettiğimiz işte dört parçalık tandaları, dört parçalık tango setlerini iki tanda tango çaldıktan sonra mutlaka bir havayı değiştiren vals ve bir iki tanda sonra bir milonga tandasıyla mutlaka hava değiştiriliyor ve enerji esasında parçaların... Tandaların kendi içerisindeki dinamiklere göre de DJ tarafından yönlendiriliyor. Ben her zaman şeyi düşünmüşümdür. Yani evet bir DJ'lik var. Çünkü artık bugün e, tabii ki müzik teknolojisinin geldi yer MP3 player'lar, işte, e, CD'ler bile kalmadı. Tamamen dijital e, olarak yapılıyor bütün e, müzik yayını e, milongalarda, tango gecelerinde. Ama eskiden e, düşündüğümüz zaman tangonun ilk ortaya çıktığında... E, Kapıdan girdiğiniz anda orada bir canlı orkestra var aslında ve bütün gece boyunca orkestra çalıyor. Şimdi bizler tabii e, farklı tarzlarda farklı orkestralar, farklı stiller çalıp havanın rengini e, değiştirebiliyoruz e, ya da DJ'ler değiştiriyorlar. Bizler o farklı renkler içerisinde e, dans edip dans edebiliyor oluyoruz ama yıllar evvelinden e, düşünün ki e, bu. Amfi teknolojisi hoparlörlerin dahi dans salonlarında olmadığı dönemlerde sadece canlı orkestralar var bir tane orkestra var ve o çaldığı müddetçe orada müzik var ve o sustuğu anda müzik yok aslında. Ve tamamen e, akustik çalmak durumdalar. Tamamen organik her şey. Yani bandoneondan çıkan sesi körükten çıktığı gibi duyuyorsunuz. Yani hiçbir elektrikli mikrofon girip de başka bir elektrikli hoparlörden dışarı çıkmamış oluyor. Ama aynı zamanda bir orkestra bütün gece boyunca e, o aynı e, müziği, Aynı müzikaliteyi çalıyor oluyorlar. Yani bugün artık bizim farklı stiller dediğimiz şey o dönemde bir orkestr için aslında aynı stil. Ama onlar da e, yer yer e... ...ritmik, daha ritmik parçalar... ...yer yer daha lirik, daha duygusal parçalar... ...yer yer vals ve milonga çalarak... ...muhtemelen e, gecenin rengini... ...değiştiriyorlardı. E, ben hep e, onu düşünmüş... ...hayal etmişimdir. Yani bu plak teknolojisi... ...geldikten sonra... ...acaba milongalarda plakla mı yayın yapılıyordu? Canlı müzik ne zamandan sonra... Önemini yitirmeye başladı ki ne zamandan sonra milongalar tamamen DJ'lerin yönlendirdiğimizi yönlendirdiği bir döneme gelmeye başladı. Bugün hala milongalarda canlı orkestralar yer alır ama bütün gece yani baştan sona bir canlı orkestranın çalmasına gerek de kalmış değil artık. Çünkü teknoloji buna elverişli mutlaka bir DJ eşliğinde gecenin müzikal rengi yönlendiriliyor. Farklı e, orkestralarla, yer yer vokalli, zaman zaman e, sadece enstrümantal tangolarla gecenin modu değişiyor. Şimdiye kadar biraz daha e, eski dönem tangolarıyla devam ettik. Şimdi biraz daha altın çağa e, yaklaşıyoruz ama yine çok duygusal bir tangoyla e, El Fuego milongamızı devam ettiriyoruz. Bakalım beğenecek misiniz? Al Compas del Corazon geliyor ve Kalo Orkestrası'ndan. soñar porque regresa lentamente lo corazón me parece ver que con el adiós. y al volver gritará por el desierto y atará tu de y sabrá de un corazón al decir que feliz y un compás y un compás de amor unirá para siempre el dios Miguel Cali Orkestrası'ndan denedik. Al Compas del Corazon kendine has bitişiyle piyano finaliyle Miguel Cali Orkestrası milongaların olmazsa olmaz orkestralarından bir tanesi. Benim de en favori orkestralarımdan bir tanesiydi. Ee, Raúl Beron seslendirdi. Çok fazla sözü uzatmadan yine Milongaların olmazsa olmaz orkestralarından bir tanesiyle e, yine keza bunun gibi romantik havaya bu sefer enstrümantal olarak devam ediyoruz. Nove Puntos dinliyoruz Disarli orkestrasından. Nuevo Puntos dinledik Lisareli Orkestrası'ndan. Bu müzikleri dinlediğim zaman bir insan nasıl tango sevmez acaba e, diye düşünüyorum. Her seferinde hala yani gerçekten insanın içine işleyen çok güzel melodiler, çok e, etkileyen dokunuşlar özellikle de Lisareli Orkestrası ve bu tarz tangolarda e, ve bir insan nasıl bu müziği dinlemez, nasıl sevmez diye içimden geçilmiyor değilim. Yani yalan olmasın şimdi. E, ama her tabii e, tango farklı bir... E, modda, farklı bir müzikalitede, farklı bir duyguya aslında hitap ediyor. Bu yüzden tangonun büyülü kutusu El Fuege'de tangonun tüm renklerine e, yer vermeye çalışıyoruz. Bugün bir milongada çalınan parçalar üzerinden e, yapıyoruz programımızı. Buna parabaylar diyoruz. Yani parabaylar. Dans etmek için kullanabildiğimiz e, müzikler, dansa elverişli olan müzikler üzerinden gidiyoruz. E, bu sadece aslında biraz bir çerçeve gibi gözükse de bunun içerisi rengarenk. Ve milong bu renkleri e, sunarak modu salonun enerjisini milonganın enerjisini değiştiriyoruz demiştik zaten bunları yaparken arada bir de cortina dediğimiz e, ufak e, geçişler kullanıyoruz bunlar tamamen e, Bambaşka milonga dışında, tango milonga içerisinde tango dışında ve tango müziği literatür içerisinde hiç yer almayan tabiri caizse günümüz tabiriyle alakasız parçalar oluyor aslında. Ve bütün gecenin enerjisini değiştirmek için kullanıyoruz bunları. Cortina esasında perde demek. Yani aslında dört tangoluk bir tango seti bir tanda çalındıktan sonra perde kapanıyor esasında. Tamamen enerji değiştiriyor. Normalde Buenos Aires'te... ...birisiyle dansa kalkarsınız. Oralar da tabii çok hoştur. E, dansa kabesayo dediğimiz bir bakış ile aslında e, daha doğrusu işte günümüz tabiriyle kesişme ile e, kalkarsınız. Yani bu sözsüz ve gözlerle yapılan bir anlaşmadır. E, i̇ki kişi e, anlaştığı zaman tamam bu tandayı birlikte dans edelim demektir o aslında ve bu kortin esnasında gözler lazer ışınları gibi birbirlerine gidip gelir. Kesiştiği noktada, uzlaşıldığı noktada tan da başladığı anda pist başında buluşularak e, dans edilmeye başlanır. Bunun içerisinde tabii bir rondamız var. O rondanın da başka bir adabı var. Belki birazdan bahsederiz ama e, o tan da başladığı zaman o hiçbir birbirini tanımayan iki kişi dans etmeye başlar ve o tandanın duygusunun, enerjisini birlikte e, kurarlar, yükseltirler ya da indirirler, birlikte yönlendirirler o dans esnasında. Ve tam da bittiğinde, Arjantin'de böyle olur, e, teşekkür ederek herkes yerlerine geçer ve bir Tanda boyunca ortak bir tangoda, ortak bir da duyguda buluşulmuş, paylaşılmış ve daha sonra da ayrılmış olur. Herkes yerine oturduktan sonra yeni bir Kortina girer. Yeni giren Kortina bizi... E, ya bir önceki tandanın duygusundan çıkartır ya da bir sonraki tango'nun duygusuna hazırlar Aslında tabiri caizse o tanda da yaratılan bütün enerjiyi her ne manada olursa olsun temizlemek için kullanılır ve dediğimiz gibi tango dışındaki alakasız parçaları kısa süreli çalarak, bütün enerjiyi dağıtır, temizler ve bir sonraki Tanda'ya hazırlarız. Şimdi bir size benim favori kortin örneklerimden bir tanesini dinleterek Nisari ile yarattığımız bu duygusal enerjiyi bambaşka bir yere taşımak üzere hem kortin örneğini veriyoruz hem de sizi bir sonraki Tanda'ya tabi biz Tanda olarak çalmıyoruz biraz birer parça çalıyoruz sadece ama bir sonraki enerji hazırlıyoruz. Bakalım bu Kortina ne menem bir şeymiş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 Disel'in romantik enerjisi dağıldıysa şimdi bir milonga ile devam ediyoruz. No hay tierra como la mia diyor Francisca Canaro kesesinden geliyor. No ITY rakomolla mi ya tan Milonga'sını dinledik ee, acaba deniz kenarında bizi dinleyen arkadaşlarımız kumsalda dans edip ayaklarını o küçük dalgalara çarpıyorlar mıydı gerçekten mesajlar geliyor buradan tüm tatilde bizi dinleyen sevgi dinleyicilerimize selam olsun. Aynı zamanda iş yerlerinde bizi dinleyen ve yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimize de eğer bir milonga havası, tango havası yaratabildiysek ne mutlu. İşte milonga gerçek anlamda o dans türü olarak söylediğimiz milonga böyle az önce dinlediğimiz gibi farklı bir ritmik yapıya sahip. Tangodan 4 dört yani dört zamanlı olan tangodan ayrılan bir karaktere sahip ama milonga da kendi içerisinde aslında ikiye ayrılıyor. Az önce dinlediğimiz milonga dana dediğimiz ...şehir milongası. Aslında kent milongası. Milonga daha kırsal bölgedeki... ...orijinal haliyle ilk gelişinde... ...tango'yu ilk katılışında... ...daha yavaş icra ediliyor. Ve gitar eşliğinde yapılıyor. Gitarda... ...bordanıyor dediğimiz bir teknikle daha ziyade çalıyorlar. Ve esasında daha hüzünlü bir... ...daha yavaş ve daha hüzünlü bir... ...havası var milonganın. Daha sonra işte bu şehir milongası... ...dediğimiz şeye evrilip... ...hareketli hale geliyor. Şimdi sadece örnek olsun diye... Bir e, milonga e, Campera dinletmek istiyorum. Campera daha kırsal milonga demek aslında. Daha üzünlü, daha e, yavaş ama esasında milonga ritmini koruyan bir e, havası var. E, şimdi Hugo Diaz'dan çok kısa bir kesit dinleyeceğiz. Sadece milonga Campera'nın ne olduğunu hissedebilmek için. Milonga Triste. Milonga Triste'ydin dedik Hugo Diaz'dan. Bir Milonga Campera örneğiydi. E, modumuzu çok değiştirmeyelim. Milongaların olmazsa olmaz orkestrası El Rey del Compas'tan hemen gelsin. Juan Darienzo orkestrasından dinliyoruz. Loca. Dariyanz Orkestrası'ndan dinledik Loka El Rey del Kompas Yani King of the Beats", Ritmin kralı diyorlar Dariyanzo için Tango'yu uyumakta olan Uykusundan uyandırıp Tekrar dansçıları Harekete geçiren bir Stil yaratarak tangoya Adeta can suyunu vermiş isimlerden bir tanesiydi O yüzden bu enerjik ritmiyle Milongaların olmazsa olmaz orkestralarından Bir tanesidir Dariyanzo Şimdi yine Milongaların olmazsa olmaz orkestralarından bir tanesiyle devam edeceğiz. Ama bunun duygusu bambaşka. E, Darianzo daha ritmik, daha hareketli, daha enerjik bir e, his yaratırken e, bakın Osvaldo Pugliese nasıl bir e, duygu yaratıyor, nasıl başka türlü bir havaya bürüyor Milonga ortamını. Alberto Morán'ın sesiyle dinliyoruz. Pasyonel <gülüyor> Dios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón tu que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión Estás clavada en mí, te siento en el hervir abrazador de mis pies Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos o oh, de mí así te quiero dulce vida de mi vida así te siento solo vida siempre mía tengo miedo de perderte de pensar de no de verte porque esa duda brutal porque me abre de sangrar si en cada beso te siento de pasar Sin embargo mi atormento or la sangre te llevo y acá distante febril y amante o oh, quiero tus labios besar Esa tan a tu encanto de mujer sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer te quiero siempre así estás clavada en mí como un puñal en la carne y Y pasional temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir Osvaldo Pugliese Orkestrası'ndan dinledik. Pasyonel Osvaldo Pugliese Orkestrası'nın enerjisi bambaşkadır. Ee, diğerlerinki gibi değildir. Belki siz de fark etmişsinizdir. Bugün El Fuege'de bir milonga'da yer alan, alan alabilen ve içlerinde tabii ki benim e, sevdiğim parçaların yer aldığı bir e, program yapmaya çalıştık. Acaba içerisinde sizin tangonuz hangisiydi? E, bizle paylaşmak isterseniz ya da bizi takip etmek isterseniz sosyal medya hesaplarımız Instagram'da elaltçı. Fueye yazarak ya da Facebook'taki El Fuye e, hesabımızdan bizi takip edebilir. E, bizlerle paylaşabilirsiniz. Milongalar e, her nedense e, bir şekilde La Comparsita ile biter. E, La Comparsita bizim ülkemizde e, düğünlerde e, açılış dansı olarak kullanılmıştır. Yani yeni bir hayatın başlangıcı için kullanılan bu La Comparsita tangosu e, Milongaların sonunda yapılmıştır. E, Yaralır ve milongalara bununla veda edilir. Bugünkü programımızı da Sexteto major'un yorumuyla ve kompasta ile sonlandırıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fuajı. Tango'nun Büyülü Kutusu. Hazırlayan Mesunan, Ortaç Aydınoğlu.